Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan, saatlerimiz 16.30'u gösterirken açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlere bir kereden merhaba diyoruz. 15 günde bir açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve insan yaşam öykülerini konu edindiğimiz, ilham veren yaşam öyküleriyle konuklarımızı ağırladığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor. Bugünün her programda olduğu gibi yine bir konuğumuz var, özel bir konuğumuz var ve yaşam öyküsünü bizlerle paylaşacak. Bugünkü konuğumuz sevgili Gözde Aytar. Gözde Hanım hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız programımıza, konuğumuz oldunuz. Yaşam öykünüzü bizlerle dinleyicilerimizle paylaşmayı kabul ettiniz. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bunun için size. Ben teşekkür ederim. Gözde Aytar kimdir desem, ne söylersiniz bana? <gülüyor> Gözde Ayter İzmir'de Şu anda İzmir'de yaşayan 36 yaşında Karadeniz Ereğli doğumlu Bir Karadeniz kızıdır Peki Gözde Yani bir Karadeniz kızının Yaşamı Karadeniz Ereğli'de başladı 36 yıl önce Nasıl başladı bu öykü Birazcık ondan bahseder misiniz Doğumunuzdan başlayarak isterseniz paylaşalım Dinleyicilerimizle yaşam öykünüzü Tamam Tamam Karadeniz Ereğli'de lise hayatımın sonuna kadar oradaydım. Annem babamın yanında, TED kolejinde okudum lise son sınıfına kadar. Nasıl Biraz bir çocukluk e, geçirdiniz? Kara... Çocukluğunuzun Karadeniz'i, çocukluğunuzun Karadeniz'i Ereğli'ye nasıldı? Nasıl bir çocukluk hayatı geçirdiniz? okul hayatı geçirdiniz? Biraz onlardan bahseder misiniz bize? Yani biz aslında biraz tipik bir Karadeniz ailesiydik birazcık katı bir babamız vardı ama benim çocukluğumda okul hayatımda biraz da okulumun da verdiği etkiyle Ted okurken çok rahat bir okul hayatı ama aynı zamanda kız çocuğu olmanın da verdiği bir kısıtlayıcı hayat vardır. Karadeniz Ereğli zaten çok küçük bir yerdir ee, ama kendi içinde e, Türkiye'nin Paris'i olarak geçer zaten. Ee, aslında şimdiki yaşımla düşünerekten gayet keyifli bir e, zaman olmuş benim için ama e, tabii ki o yaşta düşününce birazcık e, zorlayıcı bir e, ergenlik dönemi geçirdim diyebilirim açıkçası. Ereğli'de yaşıyordunuz. Babanız büyük ihtimalle madenci diye düşünüyorum Ereğli'de. E, babanız. Doğru. Madenci, bir madenci kızısınız yani aynı zamanda. Evet evet orada zaten Demişçelik fabrikası olduğu için ona istinaden madencilikle uğraşıyordu babam. Annem de kendi çapında küçük bir butiği vardı hala da var. Onlar aslında ben onları biraz geride bırakmış oldum onlar hala orada devam ediyorlar. Çocukluğunuzdan ne varsa hala süre giden bir yaşam var orada aileniz için. Evet. Peki okullarınız nasıldı başarılı bir öğrenci miydiniz? Evet, çok başarılıydım ama çok yaramazdım. Biraz onu kullanıyordum belki. yaramazlığımı iyi bir öğrenci olarak onu kullanıyordum ara sıra. Ama başarılıydım her zaman. Çalışkan olmayı, derslerinde başarılı olmayı, meslek hayatımın da devamında devam ettirerek hep başarılı biri olmayı istemiştim zaten. Ne güzel. Peki, lise hayatına kadar Zonguldak Ereğli'de Karadeniz Ereğli'sinde. Ee, yaşadınız ee, Orada e, Madenci bir ailenin e, Kendi butiği olan bir annenin Kızı olarak e, Okulda başarılı bir öğrenci olarak Hayatınızı sürdürdünüz Sonra lise hayatı bitti Ve hayat sizi nereye yönlendirdi acaba Evet hayat beni e, Başkenti Ankara'ya gönderdi e, Orada Bilkent Üniversitesi İngiliz Dile Edebiyatı bölümünü kazanmıştım ee, o yüzden ilk aileden uzaklaşma genelde her e, Türk ailesinde olan bir durumdur zaten. Üniversite Üniversitede hayatı. aileden ayrılma, ee, Ankara'ya o sebeple gittik. Ee, İngilizce Edebiyatı'nın bölümünden mezun olduk ee, ve orada yaklaşık bir, e, 4 yılımız, 4 senem geçti. Bilinçli bir tercih miydi peki? Okuduğunuz bölüm, Ankara, bu tercihler sizin isteğinizle yaptığınız tercihler miydi? Kesinlikle isteğim doğrultusundaydı. Ee, o zamanki tabii ki çocukluk hayalim e, mütahacım tercüman olmaktı. Bölümü de ona istinaden seçmiştim. Ee, zaten lise bölümünde de e, tabii bizim eğitim sistemimiz sürekli değişiyor. O zaman e, bölümler seçiliyordu. E, o zaman da İngilizce dil bölümünden, e, lise eğitiminde de dil bölümündeydi. E, ona da bilinçli olarak seçmiştim. Peki Ankara'da 4 sene nasıl geçti? Üniversite hayatı nasıl geçti? Bilkent Üniversitesi özel bir üniversite olduğu için biraz dışarıdan farklı görülebiliyor bazen. Ama aslında eğitimi çok güçlü ve zorlayıcı bir üniversitedir. Ben biraz keyfini çıkartarak eğitimi hızlandırmaya çalıştım. Çünkü onun hazırlık bölümleri var normalde. ...şu anki sistemini bilmiyorum ama bizim dönemimizde iki sene hazırlık bölümü vardı. Ben o bölümleri zaten sınavla geçmiştim. Hmm. O yüzden direkt dört seneyle bölümü bitirmiştim. Yani orada da başarılı bir eğitim görmüştüm. Ankara'ya peki Zonguldak'tan sonra, El Eylül'den sonra alışmak kolay oldu mu? E, tabii ki çok kolay olmadı. Sonuçta çok küçük bir yerden oldukça büyük bir şehre geçtim... Ee, orada tabii ki ailemin e, her zaman çok fazla desteği oldu ama sonuçta yalnız e, olarak hayatı belki de ilk adımları orada atmış oldum. E, ama tabii her anıyla şu an düşündüğümde aslında e, keyifli olmuş. Ne güzel. Peki Bilkent Üniversitesi'nde okudunuz. Zonguldak-Eriyilden sonra Ankara'da süren bir üniversite hayatı okulu bitirdiniz. Ne yaptınız? Ankara'dan sonra e, açıkçası e, ilk başta İstanbul'a gittim. İstanbul'da akrabalarım vardı. Karadeniz Ereğli'ye tabii ki dönmek istemedim. E, büyük şehirden sonra Karadeniz Ereğli birazcık e, küçük geldi. Hem e, yani okuduğum bölümle de alakalı olarak çok iş bulabileceğimi düşünmemiştim. E, İstanbul'a gittim. Orada akrabalarımın yanına gitmiştim. İstanbul'da bir işe başladım. E, mağaza Müdürlüğü'ne başlamıştım. Gene tabi okuduğum bölümle alakalı değildi ama sonuçta bir yerden başlamak gerektiğini düşünerekten böyle bir adım atmıştım. Mağaza müdürlüğü olarak İstanbul'da belli bir süre kaldım. Ne kadar sürdü, neler yaptınız İstanbul'da? İstanbul ortalama 10 ay sürdü. 10 aydan sonra çalıştığım yerin İzmir Şubesi açıldı. Ee, ve doğal olarak ben de ilk e, tercih olarak e, orada mağaza müdürlüğü yapmak için ben kendim istedim zaten. Ee, İstanbul biraz e, karmaşık gelmişti bana açıkçası. Ankara düzeninden sonra İstanbul biraz karmaşık geldi. Ee, o yüzden İzmir'i istemiştim. Ve o sebeple İzmir'e geldim. İstanbul'dan kaçanlardansınız desem herhalde yanlış olmaz <gülüyor> evet, diye düşünüyorum. Evet. Evet bu ee, Dolayısıyla tabii ki İstanbul'un şu an yarısının istediği gibi siz de İstanbul'dan sonra İzmir'de yaşamak istediniz. Ee, ve İzmir'e gittiniz. Ee, peki İstanbul'dan sonra İzmir nasıl geldi? Ne hissettiniz? Ne yaşadınız? İzmir e çok rahat bir şehir ee, yani hem işiyle hem insanıyla, esmasıyla her anlamda çok rahat ee, lokasyon olarak da çok güzel Yani ülkemizin her köşesi çok güzel mutlaka ama e, İzmir'de daha e, bir sıcak hava hissettim kendi adıma en azından konuşayım ee, ilk geldiğimde e, tabii ki direkt İzmir'i kucaklayarak burada işe başladım. Ee, İstanbul'dan sonra dediğim gibi bana fazla rahat gelmişti. Belki de o anda ihtiyacım olan şey oydu. O yüzden çok sevmiştim. Ee, hala da seviyorum. Ee, dediğim gibi aynı şekilde malzeme müdürlüğü yapmaya başlayarak devam ettim burada. Ne kadar sürdü malzeme müdürlüğü? Neler oldu hayatınızda o süreçte? Malzeme müdürlüğü ortalama bir sürdü burada. Daha sonradan burada farklı insanlar tanıyarak, farklı ortamlar tanıyarak farklı iş teklifleri aldım. Aynı zamanda İzmir'de ithalat ve İhracat bölümüyle iş İngilizcesi bölümünden sertifikalar aldım. Biraz daha okuduğum bölüme destek sağlayabilmek adına. Bunların da yardımıyla farklı iş teklifleri aldım. O yüzden ee, İthalat İhracat Müdürlüğü Olarak başka bir işletme işe başladım Onası devam etti Neler yaşadınız? Tabii ki okuduğum bölümü Kullanmak en azından e, Sonuçta Bir şey için bir amaç için uğraşıyorsunuz e, Bunun sonucunu Almaya başladığım için daha keyifli Olmuştuk e, Orada da yaklaşık bir buçuk sene e, Çalıştım daha sonradan başka bir işletmeden genel müdür yardımcılığı teklifi aldım. O aslında benim iş hayatımın en iyi teklifiydi. Normal izni standartlarına göre çok iyi bir iş teklifiydi. Ben de onu değerlendirdim tabii ki. Orada yaklaşık 3 sene çalıştım. 3 sene çalıştınız. Sonra neler oldu? Evet. Bu çalışma esnasında eşimle tanıştım. Hayatımın döngüsünün değiştiği nokta aslında. Şimdi tanıştıktan sonra o işletmede belli bir süre çalıştım ve eşime yardımcı olmak adına onun yanında destek olmaya başladım. Gene tabii ki kendi bölümlerimle alakalı özellikle onlar ithalat ihracat yaptığı için o yönüyle destek olmaya çalıştım. Bu şekilde kendi işletmemiz adına ilk adını da atmış oldum. Peki daha sonra evlendiniz ve anladığım kadarıyla diğer işten ayrıldınız. Artık eşinizle beraber çalışmaya başladınız. Evet, evet. Daha sonra evlilik sürecimiz oldu. Tabii o da bir hayatın içerisinde bir süreçtir. Yani sonuçta hayatınızın tamamıyla belli bir bölümünü değiştiriyorsunuz. Ben de işimi değiştirdim, evimi değiştirdim. Ee, ve evlendikten sonra evet hayata bakış açısı da değişiyor doğal olarak. Ee, ama e, benim hayatımın en önemli kararlarından biriydi tabii ki. Evlendikten sonra hayata bakış açısı değişiyor dediniz. Sizin bakış açınız nasıl değişti? Neler farklılaştı? Yani benim e, bakış açımda değişiklik derken e, tabii ki insanın kendi işi olması... E, Eşimin olması sonuçta hayatta artık tek başınıza değilsiniz. Ee, bu benim en başımdan anlattığım işte e, ortaokul, lise, üniversite, iş hayatı belli bir bölümde hep yalnızsınız aslında. aslında. Yani anne babanız ne kadar arkanızda olsa da hayata hep yalnız devam ediyorsunuz. Ama bir evlilik olduğu zaman e, artık işinize, evinize, her şeye bakış açınız e, değişiyor. Daha sadık. Daha ayakta durması gereken yani biraz o havai bakış açısından kurtulmanız gerektiğini fark ediyorsunuz. Peki şimdi programımızı bu dakikaya kadar dinleyen dinleyicilerimiz belki de diyorlardır ki hani Kentin Gizli Öyküleri programı insan yaşam öykülerini konu ediniyor ve hani bu insanlar hayatın içinden, yaşamdan, mahallemizden insanlar. Yani tırnak içinde söylüyorum sıradan insan öyküleri. Dolayısıyla evet. hani şimdi Gözde Hanım anlatıyor, anlattı öyküler. Hemen hemen herkesin yaşayabileceği öyküler bir yaşam öyküsü diye düşünüyor belki de. Ee, ama evet. Gözde Hanım bugün programımıza konu kalmamızın e, tabii ki özel bir nedeni var. Yaşam öyküsünün önemli bir noktası var. Dolayısıyla aslında size şimdi onu sormak istiyorum. Gözde Hanım şu anda ne iş yapıyorsunuz? <gülüyor> şu anda İzmir'de 3. E, sanayide boy ustalığı yapıyoruz. Yani sanayide, otosanayide... Boya evet. ustasısınız, araba boyuyorsunuz. Evet. Peki şimdi bilken yani aslında sizin de dediğiniz gibi bu zamana kadar anlattığım normal bir bayanın yaşayabileceği, yani bu yaşa kadar yaşayabileceği süreç normal geliyor ama daha sonradan evet üçüncü sanayide şu anda araba boyacılığı yapıyorum. Yani özel bir kolejde okudunuz, sonra Bilkent Üniversitesi'nde okudunuz, başarılı bir öğrenciydiniz, e, yabancı dil eğitimi aldınız, e, özel sektörde çalıştınız, yükseldiniz, yönetici oldunuz, genel müdür yardımcısı oldunuz, başarılı bir iş hayatı oldu. Sonra evlendiniz, e, eşinizle beraber yine işler yaparken şu anda sanayide e, araba kaportalarını boyuyoruz, araba boyuyoruz, boya ustasıyız. Nasıl geldiniz buraya? Ne oldu? Sizi hani yaşamınızda <gülüyor> o işleri bırakıp bu tarafta başka bir işe yönelten süreç nasıl gelişti? Yani aslında e, o kadar hızlı gelişti ki e, bizim özellikle benim arabaları boyarken kullandığım özel bir malzeme var. Bu özel malzemeyi e, Amerika'dan e, ithalatını yapıyoruz. Zaten burada aslında kendi okuduğum bölümleri kullanarak bu işe girip daha sonradan bu işi neden biz yapmayalım diyerekten eşimin de çok büyük desteğiyle ve cesaretlendirmesiyle 3. Sanayi'de bu dükkanımızı açtık. Oldukça da butik bir dükkandır. Genelde kişiye özel tasarımlar yapıyoruz, özel araçlar yapıyoruz. O yüzden biraz böyle... Hani hemen hızlı 2-3 günde boyayıp teslim edeyim arabaları değil, daha çok yolda gördüğünüzde sizin de dikkatinizi çekecek farklı tasarımlar yapıyorum şu anda. Peki daha öncesinde hani, araç boyalarına karşı böyle... Aslında bu sadece araç boyama işi değil bir yerde sanat yapıyorsunuz bence yaptığınız işleri birazcık gördükten sonra e, buna evet, kanaat getirdim evet. dinleyicilerimiz de şu anda eğer merak ederlerse gözdağı iter diye arattıklarında bulabilirler gözdağının çalışmalarını dolayısıyla e, hani araç boyamaya dair e, böyle bir ilginiz var mıydı bu alanla ilgili daha önce hani bu işi yapsam diye hiç aklınızdan geçiyor muydu? Ee, tabii ki e, bunca e, süreci, bunca okul hayatını e, boya ustası olmak için geçirmedim. E, böyle bir merak oluşmamıştı. Ama evet otomobil merakım hep vardı. Bu e, babamdan açıkçası bana geçmiş bir durumdu. E, hatta eşimle tanışma e, sebebimde e, arabayla ilgili e, bir yedek parça mevzusundan tanıştık. E, o da ilginç olmuş devam etti. Bu malzeme ile sonradan bizim hayatımıza girdi ve benim işim oldu. Daha sonradan yurt dışında hem bu ürünün hem de bu ustalığın eğitimlerini aldım ve daha sonradan burada işletmemize açtık. Peki sanayide kadın olmak nasıl bir duygu? Sanayide kadın olmak. <gülüyor> bu aslında ilk başta Bizim ülke şartlarında biraz katı bir durum gibi gözüküyor ki biz de öyle düşünmüştük. Acaba yanlış mı yapıyoruz? Acaba doğru bir şey mi yapıyoruz diye. Ama benim olduğum bölge için en azından konuşayım. Esnaf bize çok yardımcı oldu. Bize çok sahip çıktılar. Evet ilk başta bayan olmak çok zor Ama esnaf sizi kabul ettirdikten sonra ikinci zorluk müşteriler başlıyor Çünkü sanayide bir kavram vardır Yani biri arabasını getirdiği zaman ben ustayla görüşmek istiyorum, ustayla konuşmak istiyorum diye. Hani bir bayan gördüklerinde en fazla herhalde olsa olsa muhasebelidir diye düşünerekten e, ilk başta çok fazla kale alınmamıştım açıkçası. E, ama şu anda beni bilen, beni tanıyan herkes zaten e, bilerek işletmeme geldiği için e, şu anda o kalıbı biraz e, aşmış durumdayız en azından. Gelip size ısrarla ben ustayla görüşmek istiyorum diyen müşterileriniz olmuştur herhalde. Tabii ki çok oldu, evet. Yani... Başında böyle ilginç ben... anlar e, olaylar geldi mi? İlginç anlarımız var mı? Ee, bize arabasını bırakıp e, giden arabasının benim kapladığımı bilmeyen daha sonradan tekrardan tadilata geldiğinde e, işte. Hani ben aracımın buralarını düzelttirmek istiyorum dediğinde ben karşılıyorum tabii ki müşteriyi. Sorumlu bölgeleri anlamak adına en azından. Ama müşteri ısrarla hayır ben ustayla görüşmek istiyorum ki benim derdimi iyice anlasın diyerekten çok fazla yaklaşan müşterimiz olmuştur tabii ki. Ama dediğim gibi bu böyle çok kısa süren bir durum ama bayan olduğum için bunun ortaya çıktığı çok aşikar. Yani insanlar ilk başta düşündüğünde tabii e, ülkemizde var. İlk değilsiniz, tek de değilsiniz bildiğim kadarıyla. Otosanayide çalışan kadın ustalarımız var. E, aslında var. çok erkek mesleği gibi görünen, erkeklerin çok e, egemen olduğu meslek gruplarında e, kadınların giderek söz sahibi olması, var olması önemli. E, bu açıdan e, biz dinleyen dinleyicilerimiz vardır. Belki erkek mesleği olarak görünen mesleklere, Ilgi duyan, ona cesaret etmeye çalışan onlara bir mesajınız olur mu? Ne söylemek istersiniz? E, bu aslında bir tabudur. E, belki sanayide, e, kendi işimle alakalı söyleyeyim en azından, sanayide kırılması beklenen bir tabuydu belki de. E, ben onu bizim bölge için en azından kırdığımı düşünüyorum. Bir kere adım atıldıktan sonra e, mutlaka e, kadının içindeki güç ortaya çıkar ve mutlaka başarılı ol olur diye düşünüyorum. Ne güzel söylediniz ee, bu ülkede keşke kadınların önünü daha fazla biz erkekler tıkamasak da daha fazla açsak da e, böyle güzel işçiler <gülüyor> yapan sizin gibi kadınların sayısı çoğalsa e, peki kendi yaşamınıza baktığınızda bugün geldiğiniz e, noktada e, kendi hayat öykünüz size ne söylüyor ne yapıyorsunuz şu anki halinizden memnun musunuz mutlu musunuz? Ee, aslında çok çılgın bir hayat geçirmişim <gülüyor> hala da aynı şekilde devam ediyorum ee, yani ben e, sanayide kendimden hiç ödün vermedim açıkçası bir bayan olarak hiç ödün vermedim benim saçlarım mordur ee, ondan önceki sene pembeydi. ...hani sanayide daha da dikkat çekmek adına aslında olabilecek her şeyi yapıyorum. Ama dediğim gibi ben bununla alakalı hiç kötü bir tepki almadığım için... ...olduğum kadınlıktan da hiç vazgeçmedim. Şu anda ben olduğum durumdan çok memnunum. Çünkü ortaya çıkarttığım sonucu görünce, müşterinin suratındaki mutluluğu görünce... ...o bana artık işimin en tatlı, en keyifli kısmı geliyor... Şu anda da benim şehir dışından da çok fazla müşterim var. Özellikle beni tercih ettikleri için bana gelmeleri tabii ki benim için ayrı bir gurur, ayrı bir özen. Peki bu birazcık da cesaret istiyor bu mesleğe başlamak bir yerden sonra. Yani bir iş kariyerini, eğitim kariyerini hepsini bir köşede bırakıp tamamen aslında bu eğitimleri almanızı belki de hiç gerektirmeyen başka bir mesleğe başlamak ciddi bir cesaret işi. Sizin cesaretinizin kaynağı ne? E, açıkçası dediğinizde sonuna kadar katılıyorum. Kesinlikle çok büyük cesaret isteyen bir durum. Bana bu noktada en çok destek olan ve önümü tamamen açan tek kişi eşimdir. Ben şu anda bu durumdaysam eşim sayesinde. Beni sanayide olma, olurken beni destekleyen, eğitimimde beni destekleyen, bu ürünü ülkeye sok sokarken beni destekleyen tek kişi eşimdir. O yüzden benim önümü biraz açan aslında bir erkektir. Peki çevrenizden, arkadaşlarınızdan, ailenizden nasıl tepkiler aldınız? Ailem tabii ki ilk başta biraz tepkiliydi. Yani okuduğum bölümleri düşünerekten hani daha mı aslında okuduğum bölümüne yakın bir iş yapmayı tercih etsen diye. Biraz da yorucu bir iş olduğu için biraz ebeveyn duygusuyla yaklaştılar ilk başta. Ama onlar da elde ettiğimiz sonuçları ve başarıyı görünce tabii ki onlar da arkadan alkış tutmaya devam ettiler. <gülüyor> ne güzel. Gözde Hanım programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz artık. Son dakikaların içerisindeyiz. E, e, dolayısıyla son sözlerinizi soracağım size. Buradan dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz son olarak? Ben e, bir Karadeniz kızı olarak e, cesareti aslında en başta e, aile tarafından biraz yıkılan ama eşiyle de cesaretlendiren bir kadınım. E, hiçbir zaman başarmak istediğiniz ve olmak istediğiniz hiçbir şeyin peşini bırakmayın. Başarmayı istediğiniz anda zaten o sizin ayağınıza gelecektir. Benim gibi daha mutlaka bir sürü örnek vardır. Umarım onları da siz bulursunuz. Sizin sayenizde onları da tanırız. Ama ben bizim ülkemizde çok fazla başarı ölçüsü olduğuna inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun programımıza konuk olduğunuz yaşam öykünüzü paylaştınız. İlham verdiniz belki de bizi dinleyen, sizin gibi cesaret isteyen mesleklere kalkışmak üzere olan birçok dinleyicimize. Kadın erkek fark etmez. Hepsine belki de cesaret oldunuz, örnek oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için çok sağ olun. Evet efendim bugün programımızda sevgili Gözde Ayter konuğumuzdu. İzmir'de sanayinin ortasında rengarenk, mor, pembe saçlarıyla bir kadın ustaydı konuğumuz. Boya ustasıydı. Otomobil boyuyor. işi mesleği bu. E, bu programda herhalde tüm konuklarımızdan sonra söylediğimiz e, en temel söz tutku. Eğer bir insanın içerisinde tutku varsa... O tutkusu hayatta ona öyle bir yere sürüklüyor ki sonunda yaptığı iş onu gerçekten mutlu ediyor ve ne iş yaparsa yapsın çok başarılı oluyor. Bugünkü örneğimiz de tam da böyle bir örnekte. Sevgili Gözde Ayter İzmir'de otosanayide hayatında mutlu olduğu işi yapan, kendisini ne mutlu edecekse onun peşinden gitmiş ve onu bulmuş bir ee, bir yaşam öyküsüydü ve bizlerle kendi yaşam öyküsünü paylaştı. E, o tutkunuzu siz de umarım bulursunuz. İçinizden hiç kaybetmezsiniz. Bulmuş olan dinleyicilerimiz de olabilir. E, i̇çimizden o tutku hiç kaybolmazsa dünya daha yaşanabilir bir dünya olacak diye düşünüyoruz ve bu hayatı bize yaşanılır kılan böyle yaşam öykülerini biz kentin gizli öykülerinde konuk etmeye konu etmeye devam edeceğiz diyoruz. İki hafta sonra çarşamba günü saatler 16.30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Eğer sizler de benim de anlatmak istediğim bir yaşam öyküm var derseniz bizlere ulaşabilirsiniz Instagram ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfasından bizleri takip edebilir, eski program kayıtlarına ulaşabilir ve aynı zamanda yaşam öykülerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. İki hafta sonra tekrar görüşmek istiyoruz sizleri de bekliyoruz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Ömer Şahin tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kentin Gizli Öyküleri.